Kaza orucunun kefareti olur mu hocam? Evet bu e, tabi çok gelen sorulardan bir tanesi e, bir e, kaza orucu tutarken e, herhangi bir şekilde bu oruç bozulursa ayrıca bunun için kefaret gerekmiyor kefaret sadece e, Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar için geçerlidir kaza oruçları için kefaret gerekmez bozulduğu takdirde Tabii ki Kaza oruçları da farz olduğu için onları da bile bile bozmamak lazım. Bile bile bir insan onları da bozarsa sorumludur, günahkardır ama kefaret gerekmez.